Asker ikiye böldü, köpeklere verdiler bunları yani. Belki dirilir iki parçaları birleşir. Şeytan olduğuna inanıyorlardı onlar çünkü. Romalılar Yahudileri şeytan olarak görüyorlardı. Bu birleşir diye köpeklere ciğerlerini yedirtmişler. Böyle bunlara işkence. Ya, oraya bir kâvur, öbür kâfire musallat olmuş yani. Bu kadar basit. Ee, buna rağmen işte sağdan soldan kaçanlar ile yeniden nesilleri toplandı. İlk e, defa bu e,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 muhakkak bir Filistin'i gelip bombalıyor orayı. Bayağı intihar eylemleri yapıyorlar. Ee, onlar da Filistin'i sıkıştı. Filistinler yani Almanya'da mesela olimpiyat yaptılar. Olimpiyat bastılar. İşte filan uçağa kaçırdılar. Tuttu Lübnan'da Sabra Şatir'le katliamını yaptı. 2 bin kişi bir gece de öldürdüler o zaman. 2 bin kişi. Yani bildiğin bir şehri yok ettiler. Çünkü Lübnan'da da Filistinlilerin mülteci kampları var. Da.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 Hala İngiltere'de ihvancı olmak, bin Nadinci olmak anlamına geliyor. Halbuki ki ladinle İhvanın hiçbir ilgisi yok. Hala, hala Türkiye mesela yasal örgüt kabul etmiyor ihvani Müslüm'ünü. Halbuki şimdi mesela milletvekilleri var. Ürdün'de iktidar ortağı oldular. Mısır'da milletvekilleri çıkarttılar. Suriye'de yönetime yaklaştılar. Ama her şeye rağmen kökleri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 Yani rahat bir şekilde Arap ülkelerine girdiler, çalıştılar, ettiler. Ee, örgüt kurmalarına izin ver. Sadece Körfez ülkelerinde fiili örgüt kurdurmadılar. Ama mesela Kuveyt'te şu anda hükümetin yarısı e, İhman-ı Müslim'in mensubudur ve Filistinlere aittir. E, o ufak ülkede yanılan Bahreyn, Mahreyn oralarda bürokrasi, mühendislikler falan hep Filistinlerden sorulur. Tabi biraz da ucuz çalıştıkları için.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 Amerika son hamleyi Rusya'dan beklediler hep. O da niye hala öldürmediniz diye Amerika'ya tembih edince bir gecede bitirdiler işlerini. Yani bu Rusya'da zaten teröre açık bir ülkeydi, ülkedir öyle kalacak. Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilalini yapan Çarlı'yı deviren de Yahudilerdir. 1917'de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 bu sıkıştırması aynı zamanda yaser Arafat'a da Yahudilere de destek olan Rusya gibi bir sonuç çıkardı ortaya. Neticede Yaser Arafat'ın ve fetih örgütünün şimdi Ramallah bölgesinde yani Kudüs'ün doğu tarafında kalan bölgesi var. Bir de batı tarafında kalan yani Akdeniz'e doğru açılan bölgesi Akdeniz'e doğru Kudüs'ün Akdeniz'e doğru açılan bölgesine bu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 düşünce tarzı yani bu Yaser Arafat bizi nereye götürüyor? Fetih örgütü nereye götürüyor? Çünkü bütün Arap hükümetleri halkını susturmak için Yaser Arafat'ı paraya boğdular. Yaser Arafat özel uçağıyla bütün dünyayı dolaştı. Barış görüşmesi yapıyorum, yok şunu yapıyorum diye. Öbür taraftan halkı sefaletten ölüyor. Neticede 80'lerde i̇hvan Müslümin kıpırdamaya başladı.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 Kalkıyorsun üstün başın toprak olunca böyle yapıyorsun. Buna intifada deniyor Arapçada. Bu ismi koyan da Şeyh Ahmet Yasin'dir rahmetullahi. Hmm. Aleyh. Bu bizim intifada. Hayatta elini kaldıramadı ama intifada diye isim koydu. Ee, intifada önce espiridir biter ya kim dayanacak filan dediler. İsrail'in e, köşeye sıkıştığı görüldü. İşte biz gökyüzünden.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 Şimdi yalnız bırakışının nedeni de odur zaten. Çünkü Hamas'ın dikkat ederseniz eğer toplantıları mesela Ramallah bölgesinden, fetih örgütünden birisinin konuşmasına dikkat edin. Argo birkaç kelime söylüyordur. Gazze bölgesinden Hamas'ta biri konuşurken Kur'an okuyor zannedersiniz. Besmele ile başlar, Hamdele ile devam eder ve fasih, kaliteli Arapça konuşurlar. Ramallah da bölgesinde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 kadın dik oturmuş, kız verdi ya şimdi. Allah rahmet etsin başınız sağ olsun diyor komşulara. Allah size de nasip etsin. Allah size de nasip etsin. Sanki çocuğunu sünnet ettirmiş. Arkadaşlar tiyatrosunu oynamak bile zor bu işin. Yani üç tane çocuğu bombanın altında parçalanmış. Allah size de nasip etsin. Size de nasip etsin. Çünkü herkese nasip olmuyor ya şehitlik. Anlayışı şehitlik olan, Allah'a kavuşmak derdinde olan birisine ne yapsın İsrail?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 Tanklar önünde secde ediyorlar. İki defa hapse girdi Ahmet Yasin. Rahmetullah Ali. Talebeleri ikisinde de kurtardılar onu. Nasıl kurtardılar? Gitti iki İsrail askeri kaçırdılar. Ver şeyhimizi al bunu dediler. Verdiler şeyhlerini aldılar. İki sene sonra tekrar İsrail aldı hapse koydu. Gitti iki asker daha kaçırdılar. Kaçırdıkları asker, koca karargah arkadaşlar işte radarlar falan gökten izliyorlar ya. Ne radar gördü onları?